Yalnız Allah'a dayanıp güvenmek. Onu evet. aldık. Ondan sonra bir tane daha aldık. Allah'ın rahmetine ümit Allah kesmek. kesmek. Ondan sonra Allah'a imanın gereği bir değer husus Allah'ın takdirine sabretmektir. Onu bu hafta alacağız. Tamam. Değil, Efe, e Efe, e Efe <gülüyor> eminu mekralah Efe eminu mekralah ve la ye'menu mekralah illel kavmul khâfirûn Bir <gülüyor> önceki <gülüyor> bak buydu. Allah'ın mekirinden ne demek Allah'ın mekir? Amin. hilesinden, Allah'ın tuzağından ne yapmak? emin olmak kişinin kendini ne yapması? güvende, eminde hissetmesi açıkladık serh ettik, ilim ehlinin sözlerini söyledik Allah'ın mümin kimseye kurduğu hile tuzak nasıl olur? kafire kurduğu tuzak nasıl olur?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 babun min el <gülüyor> iman Allah'ın takdir etmiş olduğu Allah'ın kaderine sabretmek sabretmenin imandan oluşu ile ilgili bak Sabretmek arkadaşlar sözlük olarak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 Öfkelenmekten, kızmaktan, kızmağa karşı, öfkelenmeye karşı, nefsine yapmak, tutmak, onu hapsetmek, sabrettirmek. Nefis kişi nasıl kızar, nasıl öfkelenir? Kaderle tabii biz kaderle alakalı konuşuyoruz, Allahü Teala'nın takdir ettiği şeylerle alakalı konuşuyoruz. Hiç e kalbiyle bir hoşnutsuzluk, bir tasahhud, kerahiyet beğenmemezdik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 Öyle bir şey ki Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi as sabr ya ziyâ sabır ziyâdır, parıldıdır ışıktır. Bu hadisi İmam Müslim ve İmam Bukhari rivayet ediyor. Ve yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ma u'tiye ahadun ata'an wa ve min minas sabr kişiye kula sabırdan daha büyük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 hederi khaş nefsimizi hapsedeceğiz, tutacağız, alıkoyacağız. Bunlar az sonra inşallah gelecek. Ferin. Feraylı rahimehullah burada bizlere ayet zikretmiş. Allah Teala Takabun Suresi'nin 11. ayetinde buyuruyor ki: "Omen yu'min billah yehdi qalbeh." Kim Allah'a iman ederse, hakkıyla iman ederse, yedi <gülüyor> kalbehu. Allah onun kalbine ne yapar? Hidayet verir. Onun kalbini doğruya götürür, doğruya eriştirir. Vallahu bi kulli şey'in alim. Allah her şeyi ne var? En ince detayına kadar ayrıntısıyla bilir. Tabi bu ayetin konumuzla alakası ilgisi ne? Konumuzla ilgisini bu ayetlerin de önceki cümlesini okusak anlıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki ayetin başında Ma asabaka min musibetin illa bi iznillah. Tarabun suresi ayetin başında Allah Teala buyuruyor ki Ma asabaka min musibetin illa bi iznillah. Sana isabet eden yahut da isabet eden her musibet, başa gelen her sıkıntı ancak olur? Allah'ın izniyle olur. Yani burada ne ifade ediyor? Hemen ayetin peşinde de deniliyor ki وَمَنْ yu'min billah". <بِاللّٰه> Kim Allah'a iman ederse. Yani neye iman ederse? Allah-u Teala'nın Allah nusibetleri takdir <gülüyor> ettiğine. Yani neye? Kadere. Kadere iman ederse. Az sonra gelecek Al-Kame Rahimahullah Tabi'inin büyüklerinden bu ayeti tefsirini yapacak.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 bazı şaz kıratlar var tevatür olmayan onlar da yehde kalbuhu diye okunmuş yani kalbi ne olur hudu sakinlik bulur kalbi böyle sıkıntı içinde olmaz Refah içinde olur mutma indir ama tevâtur olan kıratlar hepsinde bu şekilde okunmuş ama billah, yehdi kalbuhu Allah mi şeyin alim Allah her şeyi ne haber bilir? Bilir. <gülüyor>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 Bu ayetle ilgili olarak şöyle diyor. İmam Muhammed İbn Abdülvahhab bize nakletmiş kendisinden. Diyor ki: al kame Kimdir bu kimse? Hani Allahu Teala'ya iman eden ve Allah'ın onun kalbine hidayet ettiği, kalbine doğruluğu verdiği kimse kimdir?" Diyor ki: "Huvar racul. Tusibuhu'l musibetu feya'lamu enha min Bu o kimsedir ki Allahu Teala ona bir musibet, bir sıkıntı verir.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 Hepsini biz yaratmadan önce bir kitaba ne yaptık diyor allah Teala? Koyduk, yazdık. Onların hepsi bir kitaptadır. Yani yaratmadan önce, Allah-u Teala bunları halketmeden önce ne yapmış onları? Kaleme emretmiş ve kalem yazmış. İnne zâlike alallâhi yesîr. <gülüyor> ve <gülüyor> Allah-u Teala buyuruyor ki, bu Allah için nedir? Çok kolay olan bir şeydir. İnne zâlike alallâhi yesîr. <gülüyor> Aklınızda belki bu çok zor gelebilir, çok büyük Meşakkatli bir şey gelebilir. Ama bu allah Teala'ya nedir? İnne zâlike alallâhi yesir. Bu allah Teala'ya yesirdir, kolaydır. O halde bizler bileceğiz ki arkadaşlar allah Teala her şeyi ne yapar? Takdir eder. Her şeyi takdir eder. Bir ölçüde yaratmıştır. Yaratmadan önce onu ne yapar? allah Teala bilir. Biz kaderin mertebelerini açıklarken ifade etmiştik. Allahu Teala alimdir. Her şeyi bilir.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 işini kaybetmiş, eşini kaybetmiş veyahut herhangi bir aklınıza gelebilecek bir sıkıntı gelmiş dünyevi bir sıkıntı hmm. diyelim Buna kimse, bu kimsenin rıza göstermesine değil onun üzerine hmm. farz değil üzerine farz olan ney? bu musibet karşısında yapması gereken Ondan, ona farz olan ney? sabır etmesi, sabır göstermesi <gülüyor> aradaki farkı iyi idrak edin, iyi anlayın sabredecek sabır neydi?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 Aleyhissalatu vesselam dediği "Eşerru leysa ileyik." Nedir? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam "Eşerru leysa ileyik." Şer sana beyi ait değildir. Allah Teala ne yapmaz? Şer takdir etmez fiil olarak. Bizim açımızdan o takdir ettiği şeyler ne olarak gözükebilir? Şer. Kötü olarak, gözükebilir. Şer değildir. Şimdi aranızdan birisinin şöyle dediğini duyar gibiyim. İyi hocam.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 Hayır var. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne diyor? "Pleis şerru ileyec." Yani şer sana isnat edilmez. Sen şerini yapmasın bu manada takdir etmezsin. Yani bir sana başına musibet geldiği zaman, bela geldiği zaman, lütfen kimse ayağına diken bile bassa o bak dikenin batmasından dolayı Günahar ne var? Bir kefaret var. Böyle bir kazanç var. İkincisi dedik? Sabır gösteriyor. Ecel var, var, var. Üçüncüsü Allah'a, Teala'ya bir yöneliş. Hucu var. Yani kul bakıyorsun ki azmış. Mümin kul günahlar işliyor. Haddini hesabını bilmiyor. Sağına, soluna bakmıyor. Son sürat bakmış olduğu bataklıkta, günah bataklığında yüzüyor.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 Bir eylem koyma artı bir. sabah sarf etmeye ne yok? Gerek yok. Üçüncüsü de müellif-i olan bu vakta zikrettiği Allah'ın kaderine takdir ettiği şeyleri ne yapmak? sabretmek, sabretmek. Tabi bunun kitabı tevhidle alakası ne? Niye biz bu konuyu <gülüyor> bu, bu kitapta tevhidle alakalı bir konuda işliyoruz? Evinden söyledik. Kadere iman etmek ve kadere sabretmek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 Sabretmek. Sabır göstermek. Anladık mı o halde arkadaşlar? Sabır, Allah'ın emrettiği, bizlerden yapmamızı istediği şeylere itaat ederek sabretmek. Esatladığı şeylerden nefsi sabır ettirmek. dedi Allah Teala'nın takdir ettiği şeylere ne yapmak? Sabret. Sabretmek. İşte kim Allah Teala'nın takdir etmiş olduğu başına gelen musibeti karşı sabırlı olursa bununla <gülüyor> ilgili Allah Teala O'na nasıl bir müjde veriyor? Ve Alif Allah'ın da burada ayette zikrettiği gibi. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَيْدَهُ Herkesin aklına bu ayet gelsin. Kim Allah'a iman ederse, Allah-u Teala'nın o musibeti başına getirdiğine, onu takdir ettiğine iman ederse, يَهْدِ kalbehu. Allah onun kalbini ne var? Açar, idarete erdirir. وَاللّٰهُ بِكُلِّ جَيْنْ عَلِمْ Bu ayet herkesin aklında bir köşede olsun. Daha sonra müellif Allah bizlere Ebu Hureyra radıyallahu anhumun rivayet etmiş olduğu hadisi ediyor. Ebu Hureyra radıyallahu an şöyle buyuruyor. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Diyor ki Ebu Hureyra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İthnetani finnas huma bihim kufur. İnsanlarda iki haslet, iki vasıf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 soya etmek, dil uzatmaktan sayılıyor. Yani ya soyunu inkâr eder ya o soyuna dil uzatır. Bu nedir? Küfürdür arkadaşlar. Bu eylemi yapmak, böyle bir fiilde bulunmak küfürdür. Hadiste ifade edilen diğer küfür ne? Enniyahatu alal meyt. Ölünün arkasından yüksek sesle bağırarak feryadufuken basarak onun böyle iyiliklerini, güzelliklerini, vasıflarını, şemailerini sayarak vah vahlar okuyup tasahhut ifade edercesine yani buna razı olmadığını, buna sabredemeyeceğini ifade edercesine başına gelen bu sıkıntıya ne yapılması niyaha yani bağırılması, çağrılması bu şekilde feryadufuken basılmasına ne deniyor? Niyaha deniyor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 destanenince. Felya dufiken basıyorlar, bağırıyorlar, bütün mahalle ayaklanmış yani. Bir de var, dilleriyle de halleriyle bir sakat var, öfke var, kızgınlık var, hoşnutsuzluk var. Ben şimdi onları öyle yaparken gördüm. Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, insanlarda iki hasret vardır ki bu nedir? Küfürdür. Şimdi bunlar o fiillerinden, o elemlerinden dolayı küfre düştüler. Kafir oldular mı?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 Hakimiyet geliyor. Allah'ın hükmeleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir geliyor. Ama onların ataları olan dedeleri hariciler ne yapıyordu? Büyük günah olduğu için bu tür şeyler tekfir ediyorlardı. O şey gördük ne zaman diyorlar ki kafir oldu. Ama bunlar ne yaptılar? Sadece atalarından miras olarak kendilerine ne kaldı? Hakimiyet meselesi kaldı. Şimdi nasıl ki ataları büyük günah işleyen bul Kebira konusunda hata etmişlerdi genel manada.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 İmandandır. Aleyhisselatü diyor. Hayat kaç şubedir? 73 şubedir. Pardon, 70 küsür şubedir. İman, 70 küsur şubedir. Yani imanın şubeleri var. <gülüyor> Aynı şekilde küfrün de neleri var arkadaşlar? Şubeleri var. Bu şubelerden bir tanesi de önünün arkasından feryat etmek, niha, yapmak, yahut Soy hakkında ileri geri konuşmak, Tan etmek. Bunlar da küfrün birer şubesi, şubesidir. şubesidir. Nasıl ki kafir bir kimse, burası önemli arkadaşlar. Nasıl ki kafir bir kimse, kimse imanın bazı şubelerini yaptığı zaman, hayal gibi, yoldan taşı almak gibi, mümin olmuyor. Mümin bir kimse de, küfrün, şubesi olan bazı şeyleri yaptığı zaman kafir olmuyor. Olmaz.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 onların bu düşmez, onların bu hataya düşmelerinin altında yatan temel sebep ne? Cehalet. Dini en bağından, kaynağından almamak. Çoğu çocuk, tıfıl, genç, tüysüz insanlar olarak görürsünüz. Böyle hmm. tafsil ayrıntı bilmezler. İlim ehlinin getirmiş olduğu kuralları bilmezler. Alırlar. Patokita hemen ee,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 olan, geceleri böyle devlet kurup devlet yıkan insanlara sorun. Deyin ki, bak peygamber de böyle buyuruyor. Peki bu, bunu yapan kimse kafir midir? O ne diyecek? Kafir değil. Hayır, kafir değil de bilecek. Ona göre kafir değil. Ölünün arkasından ağlayan kimse. Çünkü o burada, bu konuda ehli sünnet ver cemaatin yapmış olduğu tavsini yapacak. Ne diyecek size? Evet diyecek. Küfrün bazısı var ki dinden çıkarır. Küfrün bazısı var ki dinden çıkarmaz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 Kızı Zeynep'in, rivayetlerde göre, kızı Zeynep'in bir neyi var? Çocuğu var. Ölüm anında. Hatta rivayette şöyle geliyor. Kırba biliyor musunuz? Kırba deniyor onlara. Su kırbaları var. Su kırba. Türkçede de kırba deniyor. Buna. Arapçada da kırba deniyor. Deriden yapılmış. Ağzı dar. içi geniş. Su taşınmak için yapılmış. Kaplar. Deniyor ki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 olarak akıyor yani ağlıyor efendimiz vesselam. Tabii sahabeden bir tanesi diyor ki Aleyhissalatu vesselam, "Ma hada ya Resulullah? Nedir bu yaptığın senin yani ne yaparsan görüyoruz? <gülüyor> Ağlar, ağlarken. Ağlarken görüyor seni yani kadere bir şey mi var gibilerden. Aleyhissalatu vesselam diyor ki "Kala hada, hazi rahmetun. Yec'alu cealaha Allah fi kulub ibadihi." Allah Teala'nın kal kullarının kalbine koyduğu bıraktığı bu bir nedir Rahmettir. rahmet. Bu rahmetin bir tezahhurudur. şefkatin bir tezahhurudur. Ve <gülüyor> inna ma yarhamullahu min ibadhi Allah kullarından merhametli olanlara ne var? Merhamet eder diyor Aleyhisselam. Yani torununun ölümünde, onun öyle can çekişmesini gördüğünde ne yapıyor? Dayanamıyor, gözyaşı döküyor. Bu şekilde kişinin gözyaşı dökmesi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 Rabbimizi razı edecek, Rabbimizin hoşuna gidecek şeyleri söyleriz. Bundan başka ağzımızdan bir kelam, bir söz çıkmaz. Ve inna bike ya İbrahimu lemahzunun. Ey İbrahim! Senden ayrıldığımızdan dolayı neyiz? Hüzünlüyüz. Üzüntülüyüz. Ancak bu ağızdan Rabbi hoşnut edecek sözler çıkar. Onu kızdıracak. Sözler onun gadabına, öfkesine sebep olacak sözler bu ağızdan çıkmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O zaman niyaha yani küfür olan, hasret olarak, vasıf olarak küfür ile nitelenen niyaha ne arkadaşlar? Neye biz niyaha diyoruz? Ölünün arkasından feryadı figan ederek, ağlayarak böyle yüksek sesle, yaka paçaya vurarak yana tokatlayarak ağlamaya onun böyle özelliklerini ne yiğidim işte Arada ne cömertti, ah ah ne e, kahramandı işte ne gözlüm derler, böyle kara gözlüm uzun boylum benim yiğidim diye böyle ağlamak nedir arkadaşlar? küfürdür aleyhissalatü vesselamın Kuyruğuyla. Sahabeden Cerir, İbnu Abdullah Abdillah el-Beceli radıyallahu anh diyor ki, izler diyor, كُنَّا نَعُدُّ الْجُلُوسَ بَعْدَ الدَّفْنِ وَصُمْعِ الْتَعَامِ مِنَ النِّيَاحَةِ Bu da önemli bir husus. Dikkat etmek gerek. Ne diyorsa, sahabe Cerir? كُنَّا نَعُدُّ Sayardık. Kabul ederdik.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 Yerlere halılar seriyorlar. Böyle masraflı işler bile bunlar. Dışarıdan böyle yemek ısmarlıyorlar, yemek pişirttiriyorlar. Ondan sonra her gün üç, ge üç gece üst üste yahut beş gece üst üste yedi gece üst üste yemek veriyorlar orada Sanki düğüne gelir gibi insanlar kendilerinde gelme sorumluluğunu hissederek oraya geliyorlar. böyle ki cenaze sahibinin camide, böyle ki cenaze sahibinin işinde,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 Ağıt yakmaktan, ölünün arkasına bağırmaktan sayardık. Yani bu da o zaman ne oluyor? Küfür oluyor. Tabi şimdi bugün bir birisinin cenazesi olduğunu düşünelim. Ve biz eskiden insanlar taziyeyi, baş sağlığı nasıl dilerlerdi? Çünkü insanların bulunduğu yerler belliydi. Böyle uşaklarla seyahat, otobüslerle yolculuk. Yoktu. Değil mi? Yani insanlar genelde yaşadığı topraklarda köyünden çıkmazdı o adamı sen namaz kıldığı camide görürdün değil mi? Ya köyündeki işinde, tarlasında görürdün. Ona başsağlığı derdin. Artık o adamın evine gidip oturup bekleyip insanların ona başsağlığına gelmesini ne yapması, beklemesi doğru değil. Ancak alimler diyorlar ki değişen yaşam şartları, değişen her standartları gereğince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 Hocayı çağırmazsak, pilav vermezsek insanlar ne Arkasından bir pilav bile vermediler. Bir mevlüt bile okutmadılar. Bu kadar da kabri kıymeti yok muydu onların katında derler diye insanlar bilmeden küfre düşüyorlar. Niyaha çünkü. Niyadan sayılıyor bu. Ama yani diyelim ki büyük şehirde senin o adamı görmen imkansız. Şimdi İstanbul'u düşünün. Bir ucu avcılar bir ucu tuzla. Hatta bırakın o kadar uzak zeytin Zeytinburnu'nu Bayram Paşa, Gazi Osman Paşa, diğer yakın civarı düşünün. Eğer bir arkadaşımızın, kardeşimizin cenazesi olsa, biz onu ne yapamayız? Evine gitmeden göremeyiz. Telefonla edip, taze edip başsağlığı diyemiyorsak güzel. Ama öyle diyelim telefonlarına da bakmıyor, kapatmış. O zaman evine gidip ondan ona başsağlığı dileyebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ne şartıyla arkadaşlar? Öyle yemek vermeme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 hocayı çağırıp mevlütü okutmazsak kazanlarda pilavlar pişirtip insanlara ayranla birlikte tatlı ile birlikte dağıtmazsak bize ne derler? Öyle şey ne olur? Yapmalıyız. Dediği andan itibaren bu neye girer? <gülüyor> Niyahaya girer. Bir de bununla ilgili başka bir terim var. Niyahaya ölü, ölüyle alakalı na'y deniyor buna. Na en na'yuh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 Bukhari ve Müslim'in rivayet etmiş olduğu diğer bir hadisi naklediyor bize burada. Müellif Rahimahullah. İbn-i rivayet olunmuş bu hadis. Diyor ki İbn-i Mesut radiyallahu anh. Leyse minna men al khududa ve al cunuba ve da'a da'val cahiliye Yanaklarına vuran yüzünü başını yırtan başka rivayetlerde de öyle geliyor zaten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 Aleyhisselatü Vesselam dediği bizden değildir tehditine hak etmesine sebep oluyor. O da nedir arkadaşlar? Yani ilim ehli bu minimalden olan, bu kısımdan olan ifadeleri, Peygamberimizin sözlerinin insanlara şerh edilmemesini, olduğu gibi söylenmesini söylüyorlar. Bu görüşler. Çünkü diyorlar ki böyle söylenirse insanlara, vatandaşa, halka ne yaparlar? Korkarlar. Evet biz Şerh sadedinde, tafsil sadedinde diyoruz ki evet bunları yapmak küfür değil. Yani bunları yapmak küfür değildir. Yani bir insanın ölünün arkasından yüzüne vurması, yakasını yırtması, elbisesini parçalanması, saçını başını olması bizden değildir ifadesi kapsamına giriyor. Ancak bu onun dinden çıkmış olmasını yapmaz? Göstermez. Bu peygamberimizin yolu üzerinde olmadığını gösterir. Biz bu tafsili, ayrıntı, şerhi ne zaman yapıyoruz? İlim mehline İlim, talebe, ilim, taleble, ilim talebelerini açıkladığımız zaman ama halka vatandaşa gördüğün birisi ağlıyor onu tutta işte peygamber böyle buyuruyor ama bundan maksat bu filan demeye gerek yok orada diyeceksin ki bak peygamber aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki yanağına vuran, elbisesini yırtan bizden değildir dikkat et bu yaptığın fiil sabre münafidir sabra aykırıdır yaptığın büyük günahdır Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla ilgili şöyle bir sözü var diyerek insanları uyarmamız gerek. Devamında müellif rahimahullah bizlere Enes radıyallahu anh anhın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şuhatı zikrediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرِ اَجَّلَ لَهُ الْاُقُوبَ Allah bir kulu Adına bir kulu hakkında hayır dilerse, onun dünyadaki cezasını, yapmış olduğu günahların ukubetinin cezasını hemen ona ne var? Verir. Daha dünyada ceza çekersin. Dünyada başına musibetler gelir yani belalar gelir. Siz yapmış olduğun günahlara bu belalar ne olur? Kefaret olur. Ve eğer arada bir amdih Allah şayet kulu hakkında şer dilerse kulunun adına şer dilediyse eğer, emseke anhu bi zembihî hatta yuvâfiye bi yevmel kıyâme. Günahının karşılığı olan cezayı tutar, yani onun başına bir musibet vermez, ta ki işlemiş olduğu günahın karşılığını ahirette ona verir. Yani seleften naklediliyor, naklo Onların başına bir musibet, bir sıkıntı, bir bela gelmediğinde onlar ne haber Şüphe ediyorlar. Yani acaba istediğimiz günahların, musibetlerin, istediğimiz günahların, zemlerin masiyetlerin karşılığı ömür tarafı mı Diye düşünürlermiş. Yani, söylüyoruz ya testlerimizde. Her şey güllük günü ve sen buna rağmen Allah itaatte azimli değilsen, günahlara karşı çok zayıfsan, sürekli yeniliyorsan kork. Sıkıntılı ol.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 Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ne buyuruyor? <mâ> min velâ velâ şeyin şeyin illa kef illâ biha. Kimsenin başına gelen sıkıntı, bir keder yahut herhangi başka bir şey gelmesin ki o onun günahlarına kefaret olmasın. Hatta <mântı> şevketu ayağına batan diken, diken bile <gülüyor> inşallah arkadaşlar günahlarına bir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 Allah peygamberimizin Aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu zikrediyor. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam in azamul ceza. Şöyle de okuyabilirsiniz. <gülüyor> İnne azamul ceza. Arapçada iki türlü okunabilir. Ma'a azamul bela. Mükafatın verilecek sevabın ecrinin karşılığı ne kadar büyük olmasını istiyorsan yani mükafatın büyüklüğü Sevabın büyüklüğü belanın büyüklüğüne bağlıdır. Yani bela musibet ne kadar ağırsa omuza çöktüğü zaman, indiği zaman dizler ne kadar çok titriyip sallanıyorsa bil ki onun karşılığı o kadar daha büyük olacak. Ecri o kadar daha ağır olacak, büyük olacak. Tabi aleyhissalatü bir alamet yani. Başa gelen musibetlerin, belaların ağır olması en alameti Allahu Teala'nın okulu sevdiğinin alameti. Bunu ne göre söylüyoruz? Kafamızdan söylemiyoruz. Aleyhisselatü vesselam şöyle diyor. Diyor ki: "İza ahabba Allahu kavmen ibtalahum." Allah bir kavmi sevdiği zaman onları ne yapar? İmtihan eder. Belalar verir onlara. "Fe men sabara felehu's sabr." Kim sabrederse Karşılığında sabır bulur. وَمَنْ جَزَعَ فَلَهُ ceza Kim? Kabul etmez, sabretmez, öfkelenir, gazap ederse, sinirlenirse karşılığında Allah tarafından olan birine bulunur. Öfke, gazap. وَاِنَّ taala, تَعَالَى ahabba اَحَبَّ ibtalahum. الْاِبْتَلَاهُمْ müellifin bu zikirmiş oldu hadisede allah, allah Resulü şöyle buyuruyor. allah Teala bir kavmi sevdiğinde onlara bela verir. <gülüyor> Femen radiyye felahur rıza Kim rıza gösterirse o başa gelen belaya felahur rıza ona artık ne vardır? O ne bulacak? Allah'tan <gülüyor> rıza bulacak. Karşılığında kendi rıza göstermesinin karşılığında ne görecek? Rıza, rıza bulacak, rıza görecek.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 Günahlarına kefaret olacak. Çünkü elhamdülillah. Peygamber buyurdu ki aleyhisselatü vesselam ayağıma batan, diken bile benim günahlarım için keffarettir. O halde bu musibet benim başıma geldiyse Allah tarafından getirilmiştir. Takdir olunmuştur. Allah'a hamdolsun. Şükürler olsun ki benim ahirette bu beladan dolayı, musibetten dolayı günahlarım ne olacak? Silinecek, üzeri örtünecek. kefaret olunacak diye şükrederim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 Biraz çaba gösterip rıza makamına, mertebesine koyun. Biraz daha çaba sarf edip şükredenlere koyun. Son hadiste Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor. Diyor ki, kavmen Allah bir kavmi severse onları intahan eder, başlarına sıkıntılar verir. Allah-u Teala'nın en sevdiği insanlar topluluk kimler? Peygamber. Peygamberler. Peygamberler. Demek ki muhadisten tevhide işaret var. Bak, tevhid, yani gündemi tevhid olan, korkusu şirk olan insan ne yapar? Her şeyden tevhidle alakalı bir şeyler bulur kendilerine. Bilim Mehdi de böyle yapmış. Bak İmam Muhammed İbn Abdülrahab'ın muhadisi kitabı tevhidde gitme sebeplerinden bir tanesi de bu olduğu söyleniyor. Çünkü tevhide işaret var. Uluhiyete hatta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 Demek ki bu hadiste uluhid tevhidine debir ne var? İşaret var. Bu işareti ancak kimler anlar? Ulul <gülüyor> elbab. Lebib olanlar. Dediği gibi <gülüyor> ulul elbab. Ne deniyor? Arapçada bir atasözü var. Diyorlar ki el-lebibu yefhemu bil-işaba. <gülüyor> Lebib. Akıllı kimse işaretle anlar. Konuşmaya dahi gerek yok. Yani bu hadiste de ne var?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 Dersimizi sonlandıralım, noktalayalım. Tevab'ın suresinin 11. ayetinin konuya dair tefsiri. Tevab'ın suresinin 11. ayeti söyledik. O men yu'min billah ehdi kalbe. Bu ayeti şerh açıkladık. Evet. Allah'ın takdirine sabretmek Allah'a imandandır. Devam edelim. Birinin soyu ile ayıplayıp kötülemenin küfür diye nitelenmesi.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 Evet bunu da söyleyerek <gülüyor> sohbetimizi noktalandırıyoruz. Önümüzdeki hafta riya babından <gülüyor> daha <devam> bahsedeceğiz. Subhanekallahumma ve hamdülek <gülüyor> ve eşhedü la ilaha illa ente esteğfiruke ve etûbü ileyke.